99. Numaralı konu, Hazreti Peygamberin Beni Kelbi İslam'a davet etmesi Rasulü Ekrem Kelp kabilesinin konaklarına geldi, Beni Abdullah isimli soylarına vardı, onları Allah'a çağırdı ve, beni Rabbimin emirlerini tebliğ etmem için koruyun, dedi, hatta onlara şunları söyledi, ey Abdullah'ın oğulları, kesinlikle Rabbim sizin dedenizin ismini hoş kılmıştır, fakat onlar Rasulü Ekrem'in arz ettiklerini kabul etmediler.